Ed evet, Schneider Tempel'in içindeyiz Alberto Modiano ile beraber. E, zaman ve Mekan İçinde Musevilik sergisi vesilesiyle sizle buluştuk. Merhaba öncelikle. Merhaba. E, çok mutlu olduk sizinle bir araya geldiğimiz için. ve Fotoğrafları da e, görme şansına eriştik. Çok kısa bir zaman var. Ayın 28'inde kapanacak e, Zaman ve Mekan İçinde Musevilik sergisi. Şimdi öncelikle burada e, başlığında doğrudan referans verdiği aslında biraz düşününce... E, İstanbul'da yaşayan Yahudilerden ziyade Museviliğin e, nasıl icra edildiği pra pratiklerine dair bir sergi. Yanlış mı yorumlar? Aynen öyle, evet. Dini, evet. dini uygulamalar. Evet. E, kısaca anlatır mısınız nasıl oluştuğu serginin? E, uzunca 10 yıla yakın e, bir belgelemenin sonucu aslında e, bir seçki görüyoruz. E, neler içermekte sergi kısaca? Ben 11 yıl önce cemaat fotoğrafçılığı görevine geldim. Hanbaşı'nın fotoğrafçısıyım. Aynı zamanda Neveşar'ımın fotoğrafçılarından biriyim. Geçmişimde uzun bir dönem fotoğraf tarihiyle geçen bir dönem vardı. Fakat 2008 yılında fotoğraf tarihiyle ilgilenme sürecini bitirdim. Yakın arkadaşım olan Emine Çaykara bir fikirle beraber bana işte bir belgesel hazırla demişti. Bu biraz da latife olmuş dedim bir ondaki sokak çalgıcılarını falan çekerim. Hı. Yok yok dedi daha ciddi bir şey. Musevilik yani çok bilinmeyen ve işte insanların öğrenmek istediği bir belgesel türü. Olur mu olmaz mı diye uzun bir süre düşündüm ama olabilirmiş. Peki nasıl yapmak gerekir? Fotoğraf dünyasında da çok yakın tanıdığım arkadaşım Öcan Yurdalan. Onun atölyesine gittim ve Ölcan ki hep onun yardımlarını hep anıyorum. Serginin başına yani daha çalışmanın başından sonuna kadar hep yanımda oldu ve yeni fikirlere sebep oldu ki anlatacağım biraz sonra. Hı -hı. Ee, bulundu. bir kısmını arşivden çıkardım ve bir kısmı içinde e, özel olarak çalışma yaptım. Çünkü mesela bir düğün tam profesyonelce yapılan bir şeydir ama doğu düğünü mesela oraya yansıtmak. Fakat bazı çekimler için özellikle bulundum ki biraz sonra fotoğraflarına yüküleyen onları anlatacağım. Hı hı. Ee, çalışma üç buçuk yıl sürdü, ee, toparladım. Ee, kitap aşamasına gelince kitabın içinde bu bayramları ve hatta olayları yaşamış insanlar küçük duygularını yansıttı. Ben bir sosyal fotoğrafçı olarak e, geçmişten e, günümüzde neler değiştiğini gördüm. Hı hı. Bir takım açıklayıcı yazılarla kitabını da ortaya çıkardık. Gerçi benim 14 tane basılmış kitabım var ama kendi fotoğraflarımdan oluşan bu ilk albüm. Bir de bunun artı heyecanını yaşıyorum doğal olarak bir şekilde. Bu sergi çalışmasını yine Özcan'ın bana vermiş olduğu reçeteler dahilinde dört kısımda oluşturdum. Ee, birinci bölümde bayramlar var, ikinci bölümde dini uygulamalar, üçüncü bölümde nesneler ve e, imgeler var ve son bölümde e, dinle ilgili olan fakat biraz daha sosyal içeriği olan gelenekler, örf ve adet ve gelenek uygulamaları var. Ee, neler var istiyorsanız şimdi sergi beraber, turu ile beraber yapayım. yapalım ve Nasıl? biraz açıklayayım. Burada dini uygulamalar kısmını bir hayat başlangıcı ile beraber devam ediyor. İşte çocuk doğuyor, yedi yani günlükken e, sünnet yapılması gerekiyor. Eğer çocuk doğmuş ise e, 40 güne kadar vizyolo adı verilen bir isim takma töreni yapılıyor. Bebeği doğuran anne e, normal yolla yani sezeryansız olarak ilk erkek e, evladını e, sağlıklı bir şekilde doğmuşsa yine dini uygulamalara göre o bebek kohenlere aittir e, musevilikte. Ve bu kohenlerden altı gümüş karşılığında, gümüş kaşık karşılığında satın alınır. Bu bir sembolik şeydir. Ve, ve buna da pidiyom denilen bir törenle bu yapılıyor. E, bu da onun karşılığı. Ee, tabii ki e, Tarmut Torah adı verilen e, bir din okulunda eğitim yapılır. E, Kız çocukları 12 yaşına geldiğinde Bat Misva adı verilen bir e, törenle e, Bat Misva törenlerine yapılıyor. Son 9 senedir bu tören Anet Bat Misva yapılmakta neve Neveşeram sinagogunda. Anet 2003 baskınında e, sinagog baskında ölen en genç e, dinlaşımız e, ki anneannesiyle birlikte e, yine Evet. Tevrat öğrenmek üzere gitmişti ve orada vefat etmişti. Sonra 13 yaşına gelen çocuk e, tefilim töreni yapar ve şurada başta ve kolda gördüğünüz içinde Tevrat'ın ilk beş kitabının ilk cümlelerinin olduğu tefilim adı verilen e, nesneyin ilk kez kullanır. Ve bundan sonra cumartesi hariç ve bayram hariç her sabah namazında bunu takmakla yükümlüdür. Burada ilginç bir şey var. Bir, tören, bir fotoğrafımız Hatay'da çekildi. Fakat aile İstanbul'da yaşıyor ve benim de Hatay'da çektiğim ilk e, şey ilk ve tek e, 13 yaş dönemindir. Benim Kebudiye ailesine ait. O bakımlar benim için çok çok önemli. Sonra Mikve denilen bir fotoğraf var. E, genellikle bayanlar dönemsel. ...zamanlarından sonra ve hatta düğün öncesinde bir arınma olarak bir mikveye girerler ki geleneksel kısmında bunun bir farklı şekli de e, görülecek. Düğün yapılır. E, düğün tabi burada çok eski bir Osmanlı ketubasını yani düğün aktini görüyoruz. E, İstanbul'da iki şekilde düğün yapılıyor. Ya sefaret düğünü olarak yapılıyor. E, şey olarak e, uygulama olarak ve hatta aşkenaz düğünü yapılıyor. Aşkınaz Dönü'nün seferattan farklı bir şey var. E, damat gelini kontrol eder almadan önce. Acaba doğru gelin alıyor muyum <gülüyor> şeklinde. Ve yine gelin damadın etrafında tevalin üzerine 7 tur atar. Burada yok kitapta var, o fotoğraf. Öyle de bir uygulama. Ve sondurak olan gömü törenidir. Burada ilginç bir şey. E, ben bu konuyu hiçbir zaman çekemedim. E, fakat e, benim gibi Avusturya'da olan bir meslektaşım... Bir buçuk sene önce annemin kaybettiğimde cenaze türeni de benim için çekti ve kitapta onun fotoğrafı yer almakta. Museyiler için özel koşar et kesiliyor dini uygulamaya göre ve her mesbaha bir yarım günlük e, Museyiler et kesimi için ayrılıyor onun çekimi. E, sept yani Şabat günü çok kutsaldır. E, burada bir özellik var gerek Pesah bayramı ki biraz sonra anlatacağım bayramlar ve gerekse bunda... E, Günün e, önemi ve fotoğraf çekilemeyeceği için e, sep gününden ve hamursuz bayramından iki saat öncesinde aynı şekilde temsili olarak çekilmiştir. Hı. Belgesel kurallarına ne kadar uygun, ne kadar dil tercihimi konusudur ama sonuçta bir şey tam olarak yine belgelenmiş oldu evet, bu da işi... Bu da aslında yani konuyu şeyin kendisinden disiplinin kendisinden daha. Öne çıkar, çıkarıyorsun. Aynen öyle, Daha evet, için. evet. Çünkü belgesel fotoğrafçılıkta her şey olduğu gibidir, ama Çünkü. biz ailelerli bir şekilde onu temsil olarak ayarlamış olduk. Burada ibadet şekilleri var. İşte bir sabah duası, sonra bir şema okuması, sinagogtak koenlerin bir arada olması, yemekten sonra bir şükran duasının okunması. Bu projenin son fotoğrafı küçükte bir var. Belki de bu fotoğraf çekilemeyecekti. Şimdi Muselik'te günler 28 gündür ve miladi takvime göre ikişer gün atıkları vardır. O ikişer günlerden toplanır ve din bilginleri 3 senede bir veadar adı verilen bir atık ay ortaya çıkartlar, Yani 3 sinede bir Yahudi takvimi 13 ay olmuş oluyor. Bundan dolayı bayramlar hemen hemen aynı dönemlere rast gelir. Ve ayın ilk gününden sonra ay Dolunay'a doğru yükselmeye doğru giderken ilk cumartesi günü Şabat çıkışında yeni ay kutlanır. Yani Dolunay kutlanır. Ve bu da onun için yapılan bir doğa. Ee, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs Haziran aylarında yağmurlar dolayısıyla ve kötü hava şartları dolayısıyla bu fotoğraf çekilemedi ve sonunda Temmuz ayında Büyük Ada Sinagogu'nda bunu gerçekleştirdim ve bu da projenin son fotoğrafı şey, Mehtap altında değil mi? Mehtap altında aynen ee, işte onu da ışığıyla bir şekilde yansıtmaya çalıştık yine de ee, burada yine e, Tevrat'ın yükselmesi, sinagoga yeni Tevrat'ın gelişi Tevrat'ın e, yazılarının ve hatta şeyinin, ki ceylan derisi daha doğrusu eti yenilebilir bir hayvanın derisi üzerinde yazılması lazım fakat Tevrat'ın okunabilmesi için hiçbir harfinin eksiksiz veya düşük olmaması gerekir ee, ve de e, yıpranmamış olması lazım eğer hata varsa okunmaz yani şeydir bir de artı Muselik'te e, Allah'ın adının geçmiş olduğu kitaplar e, yakılmaz gömülür mezarlıklarda onun için ayrı bir bölüm vardır onlar da ayrı bir şekilde gömülüyor. Toprağa karışması, kullanımlayan kitaplar. Kullanımlayan kitaplar. İçinde Allah'ın adının geçtiği her şey. Bir kadiş duası on kişiyle okunmak zorundadır. Bu da ona bir örnek. Ve yine Sedaka'da vermiş olduğumuz Türkçeden gelen işte her cumartesi hariç her sabah duasında işte cemaatin ihtiyacı olanlar için yine bir Böyle bir rakam gönüldenle ne toplanır, verilmiş olur. <gülüyor> ee, burada milat olarak Nisan ayındaki hamursuz bayramı ile başlanıyor e, bayramları ve tekrar Mart ayındaki şeker bayramı ile bitecek. İlk bayramımız hamursuz bayramı. Fakat hamursuz bayramından önce evde e, böyle e, çocuklara da bir eğlence ve bayramın önemini anlatabilmek açısından... Mum ışığı altında çocuklar önce salondan dışarıya çıkartılır. Hı. Evin büyükleri evin bazı yerlerine ekmek kırıntıları bırakır. Ondan sonra mumu verirler çocuğun eline ve işte evdeki hani kırıntı ekmek kırıntıları bulunmak Çünkü o bayram boyunca evde bile bir ekmek kırıntısı hamurlu ekmek kırıntısının bulunmaması lazım. Her şey hamursuz ekmeği yenilir. Sonra ertesi gün yani bayramdan bir veya iki gün önce... Açık bir alanda ki genelde sinagogun ortamında da yapılır. Bu aşkınaz sinagogun tepesidir, <gülüyor> yüksek kaldırımı. Bu kırıntılar ve lurlar yakılıyor. Sonra hamursuz bayramı. İşte evde bir coşkudur. E, Museylerin e, e, Mısır esaretinden kurtuluşu ve 8 yıl boyunca ekmek e, yemelerinin bir şeyidir, e, bir göstergesidir. Sonra Omer bayrama gelir ve e, hamursuzdan hemen sonra Şavut bayramına kadar, bu bayrama kadar artı bir bir dua okunur. Tek özel duaların artı artı söylenmiş olması. Şu buraya geleceğim çünkü bir yer şeyi bu Teşabiyah bayramı, İsrail'deki ağlama duvarının Romalılarca üç haftalığına e, istirmek edilmesi ve ondan sonra yıkılmasının anısına bir matem bayramıdır. Yerde oturulur görüldüğü gibi ve orada dualar okunur. Ve oruç tutulur o gün boyunca. E, ve Rosh Hashanah Kipur yani kefay günler önce o yaklaşık bir 30 gün boyunca Selihot gece yarısı dualara kalkılır ve günahlardan arınmak için dua edilir. Bu da o bayramı bir göstergesi. Arada Roşyaşan'ın ve Kipur bayramımız var. Bunlar büyük bayramlar olduğu için fotoğraf çekilemez. Ona ait herhangi bir şey yok ve tabii ki kuralları çiğnememek gerektiği için o bayramları çekmedim. Hemen ardından Sukot yani çardak. Çardaklarda 8 gün boyunca oturulan bayram gelir. İki gün kutsaldır fotoğraf çekilmez fakat sonraki günler çekilebilir ve şu iki fotoğrafta o iki bayrama ait ve sonra çardaklarda oturulan bir fotoğraf ki Ortaköy Semyonov'u bayramda büyüklerimiz, yaşlar demeyeceğim büyüklerimiz geldiler ve onlarla beraber kutlamıştık. Benim için çok önemli bir fotoğraf onlarla beraber olması açısından sonra Yahudilerin yine kutustan çıkarken ellerinde küçük bir yağ parçasıyla 8 gün yaşadıklarına dair Havnuka yani Kandil bayrama kutlanıyor bunu bir yaşta evinde bir de bir evde çektim ayrı ayrı ee, bu arada ondan önce Simhat da verilen Tevrat'ın tekrar baştan yani sıfırlandığı ilk günden okunmaya başlandığı bir bayram. Ee, yaklaşık Ocak, Şubat o sıralarda Yemişler Bayramı kutlanır. Bu da toprakta ve ağaçta yetişen e, yemişlerin kutsandığı ve onlarla dua edildiği bir bayram. Sonra şeker bayramı geliyor. İşte bu da bir eseretten kurtulma örneğidir. Çünkü Ester isimli kişinin e, aşı varışan e, Mordehay'da şey ederek e, alaraktan nasıl eseretten kurtulduğunu ve sonunda hürriyete kavuştukları bir bayramın a, anlatısıdır burada. Şurada bir çıngırak benzer bir e, şeyle işte aşı e, adı geçtiğinde orada e, doğalar e, isim şey diyor e, okus, duymamak için gürültü yapılıyor. Hatta i̇şte ayaklar birliyor böyle ses Olsun diye. Burada nesneleri daha çok ifade ettim. İşte Nimsinger sinagoglarda bulunan on emir. Mesela bu çok eski bir on emir. Özellikle onu kullandım. Bir sünnet sandalyesi ki sünnet sandalyesi iki taraflıdır. Soldaki mesela Eliyo Enabey yani sağlık peygamberi için adanmış olan bir sandalyedir. Ve sünnetten önce bir sağlık peygamberinin onu kutsaması için bir dua okunur. Bir ayrılık belgesi, Tevrat'ı süsleyen e, madalyalar ve taçlar, pidyom tenindeki altı kaşık, Tevrat, e, Mezuza denilen evlere takılan nesnenin yine yazılarının kontrol edilmesi lazım, i̇şte düşük ve yanlış olmaması da gerekir. Han başının madalyonu, cübbesi. Tevrat'ın bulunduğu e, dolap, onun örtüsü, okunduğu e, örtü gösterildiği için el sürmemek gerekir. Puntero adı verilen e, göstergeç. Sinagoglara girerken taktığımız kipa, ya kitaplar, talidin hepsi bunları e, anlattım. Ve son bölüme geldiğimizde bunlar geleneksel uygulamalardır. E, uygulanması mecburi değildir ama bir gelenin devamıdır. Ee, biraz önce mikveden baksın fakat mikveye girmek aslında bir sosyal olaydır ee, ilk önce geline bir e, Bogodenoviada verilen bir e, ceizlik ve hatta hamam takımı hediye edilir ki burada onu açıyor ee, içinde havlular işte her türlü böyle yıkanma malzemeleri falan var sonra e, banyo girildi işte o dualarla o yağmur suydu ki bu mikve yağmur suyu doludur saf yağmur suyla e, doludur Çıktıktan sonra üzerine havlu geriliyor ve havluyla üzerine ek, tuzlu ekmeklerle bereket getirmesi için dualarla o ekmekler yeniliyor. Sonra oyun oynanıyor işte yine o Bogdanovya'nın önünde. Sonra eve gidiliyor ve gelinli damadın yatakları nevresimleri geçiriliyor. Ve sonra ailenin bir büyüğü onun üzerine şekerler, pirinç, altın lira burada gibi onları sermiş oluyor. Ve gelin hamile kaldığında e, doğumda ilk e, bebeğin giyeceği elbise yine şarkılarla ve güzel şeylerle e, kesiliyor. Ve buna da faşadır adı veriliyor. Erkek kız fark etmiyor. Hepsi için oluyor. Hı. İzmir yöresinden gelmiş olan güzel bir gelinimiz var. Damat veya gelin İzmirli ise e, dünden sonra gelinle damadın başında, başında e, beyaz e, badem şekerinden yapılmış bir şeker kırılır. Bir bu da bir bereket simgesidir. Bu örneği. Kipur Bayramı'ndan yani kefarek günden önce e, çiftlikte yetim, yetişmiş tavuklar e, kesilir ve adak olarak adlanır maalesef. Hem yani tavuğun şekilde e, şeydirilmesi ama bunu başkaları yer tabii ki. Ve en son olarak ya atmayı görüyoruz. Herhangi bir şeyi bir kaza geçiren veya yeni ev, yeni araba sahibi olan veya da bir şey adlanın yerine gelmiş olan bir kişi sinagogdaki özel bölümlerde yağ döker ve işte bu da onun bir nes şeyi, şekli. şekli. Evet sergi 28'ine kadar dedik. Schneider Tempel'de. Schneider Temperde Bankalar Caddesi'nin bir üst sokağı aslında. Kamondo merdivenlerin üstünde. Evet kamondo merdivenlerin üstünde e, merak eden dinleyicilerimiz için. Zaman ve mekan içinde muhsevilik sergisi içerisindeyiz. Şimdi e, Alberto Bey. Ee, Özcan Yurdulan'la çalıştıktan sonra ve e, yaklaşık üç buçuk senelik bir e, arşivinde böyle bir organizasyonuyla bu sergi önümüzde bir katalogda e, olacak, kitabı olacak daha doğrusunu söylemek gerekirse metinle hı hı. E, kuvvet, kuvvetlendirilmiş. E, yanı sıra sanırım böyle kalmayacaktır çünkü e, galiba artık sadece fotoğraf çekmekle ilgileniyorsunuz. Kısaca bahseder misiniz evet. nasıl görüyorsunuz? E, şu anda fotoğrafçılık yapıyorsunuz ve belgesel evet. fotoğrafçılığa evlenmiş vaziyette. Bunun bir Aynen. devamı olacaktır diye tahmin ediyorum. Olacak. Her şey önce Neler şunu bıraktınız? söyleyeyim. Bu sergi 29 Ekim 5 Kasım arasında Bergama'daki Yabet Sinagogu'nda sergilecek bir Fato Muraton birlikte sonra Balıkesir, Bursa hedefim, İzmir, Ankara ve daha Oluşacak. çok da şehirlere gitmesini. Gelecek sene de yine de yurt dışına gidecek. Viyana ve Sevilla şu anda bağlanmış durumda daha şey. Hı. Fakat ben burada Türkiye'de yaşayanlar için söylüyorum. Yani mümkünse gelsinler görürsünler. Yani ayağına. Madem ki Museviliği tanımak istiyorlar, tanınmaları için en iyi fırsatlardan bir tanesi bu. Hı. nasıl dini şekil yerine getiriyor Museviler? Onu anlatan çok kapsamlı bir sergi. Ee, Ölcan sağ olsun şu anda o da, e, şeyde, bir atölyede bulunuyor. E, ülkemizin diğer ucunda. Fakat salı günü gelecek ve geldiği gibi görmek istiyor. Açılışta da bulunamadı. Bana çok iyi fikirler verdi. Ee, bunun ikinci ayağı Musa'yı'nın sosyal yaşımı. Ee, Hı -hı. Sanırım önümüzdeki 2-3 sene içinde onun çalışmaya başlayacağım. Hatta iki Hı -hı. yazar arkadaşım bunu bana yazılarında Hı -hı. destek olacaklar. Hı -hı. Ee, hatta, hatta yine e, bir üçüncü proje olarak... E, İsrail'deki buradan giden müzeleri de belgelemek üzere. Üçüncü projeyi de şu anda kafama yazmış durumdayım. Bu arada e, yine radyonuzun aracılığıyla, açık radyonun aracılığıyla duyurmuş olduğunuz hunting e, ödülleri, burs, e, pardon bursu. burs e, duyurusu ile de sehat bursu başvurdum. Eğer işte ay başını cevabı gelecek olursa Ermenistan'daki müzeleri de belgelemek üzere yola çıkacağım. Böylesi de bir projeli düşüncelerim var. Hani Evet, uzunca bir şey benziyor, yola benziyor. Yola benziyor, evet. Peki e, şey, meselenin e, nasıl diyeyim? İlla bir sanata icra ederken onunla kişisel bir bağ kuruyorsunuz. Ama şey yani estetik tarafından falan tamamen bağımsız ya da sanat kurumundan tamamen bağımsız olarak fotoğraf çekmek sizin için neden önemlidir onu merak ediyor ama hayatınızın büyük bir kısmında farklı formatlarda bir ara yazarı olarak işte bir ara şu anda işte halen devam eden şeyiniz mesleğiniz belgesel. belgeselcilik ama bir yandan da cematin de fotoğrafçısı evet, profesyonel evet. fotoğrafçı ama bir de şimdi belgesel kısmı var farklı şekillerde fotoğraf yapıp hayatınızda Nasıl bir şey var? Hayatınızı fotoğrafsız düşünebilir misiniz? Mesela? Kesinlikle hayır. Yani her şeyden şunu söyleyeyim ama sadece parantez içinde. Hayatımda bir o kadar müzik ve edebiyat da var. Ki bir de Mario de öğrenciliği ve öykü yazarlığına devam ediyorum. Ama fotoğraf hayatımın her gününde var. Yani elimden fotoğraf geçmeyen hiçbir gün bile yok diyebilirim bir şekilde. Kuramsal denemelerim de var. Yani o tür çalışmalara katıldım ama... Belgesel benim için çok daha önemli. Bunda biraz da şeyin de etkisi var. Ha, yine fotoğrafçılık yaşantımın bir 20 yıllık kısmı e, fotoğraf tarihi ve derlemesiyle geçti. Ve orada mesela belgenin ne kadar bizim hayatımız için önemli olduğunu çok iyi biliyorum. E, ve belgeledikçe gelecek nesillere bir şeyler kalıyor. E, bu zaman diliminde ortaya çıkması çok önemli. Çünkü e, ben görev 2003 Temmuz ayında başladım. E, ve bugüne gelinceye kadar 11 yıllık süreci de, İstanbul Cemaat, cemaati, Musa'yı cemaati, Türkiye Musa'yı cemaati çok azalıyor. Yani ölümler birinci sebep ve artı her bir e, politik olay olduğunda işte bir terör olayı ardından mavi marve ve bu yaz yaşadığımız sıcak iklimlerden dolayı dolayı ölümlerin yanı sıra nüfus da azalıyor. İşte başka gelecek araçları içinde Türkiye'yi terk ediyorlar. Sayılabiliriz tabii tabii 23.000'den 17.000 gibi bir rakama düştük 11 senede 6.000 kişinin azalması çok ciddi bir azalma ve kaygı verici yani benim profesyonel olarak da kaygı verici artı kültürleri yaşatmak ancak insanların birbirleri içinde olmasıyla bu şekilde ama baktığınız zaman geri e, bunlar kalıyor bu evet. e, Diğer de o işte Emine'nin beni ile elime geçen e, birkaç kitap çok önemli. Bir tanesi Roman Vişniyak'ın kitabı. A Vanished World diye Polonya'da Yahudilerin Yeşiva'daki o yaşayanlar. O kitap benim bir başucu kitabım olmuştur. E, Lorenzo Şazman. Ayşe Şazman'la beraber bir 20 yıl. 19, hatta fazla 80'lerde, 1980'lerde Türkiye'ye geldiler. Cemaati fotoğrafladılar ama o, o güne aitti. E, baktım ki yani zaman geçiyor ki... Bu da benim sözümdür. Zaman geçer fotoğraf kalır. Bunu bir slogan olarak her yerde de Sergi kullanıyorum sergide de. Ki ben bunun patentini aldım. Bana ait bir şey olsun istedim. Yani zaman geçer fotoğraf kalır. Ee, yani geçen zaman ancak fotoğraflar daha iyi belgeleyebilir. Onlar aktarabilir. İşte bu da benim için bir görev ve bundan sonraki projem de sanki bana bir görev gibi kalacak Hı. gibi geliyor. Eminim erken bulacaksınız bunu söyleyiyor olmama ama yine de evet. İsrail'e göçen Türkiye'li Yahudiler ve e, Ermenistan'da yaşayan Yahudi cemaati hakkındaki iş, işinizden bir iki cümleleri daha bahsetmenizi istesem. Tabii ki. Şimdi İsrail'e sefer Füji'nin üçüncü ayağı olarak kafamda yer ediyor. E, çünkü işte bir takım sosyal gruplardan ve öte edilmiş olduğum hmm, haberlerden... ...onların oradaki yaşam şekillerini bir şekilde haberdar oluyor ve bilgileniyorum. Ve tekrar hatırlatırsak 2003'teki terör saldırısı ve son Mavi Marmara'yı işaret ettiniz. Özellikle 2003'ten sonra büyük bir göç olduğunu evet, evet. tahmin ediyorum Mavi Marmara gelene kadar. Aa, o zaman da tabii tarih bak sürecine bakacak olursak geçen yüzyılın başına yani 1900'lerin başında... Türkiye'deki Musi sayısı 100.000'di ve şu anda bir kişinin kaldığı Edirne bunun en şeydi, yoğun bölgesiydi. Bunu Kırklareli Çorum, oraları e, e, takip edip fakat gerginim ki Trakya olayları, 6-7 e, olayları işte varlık vergisi derken bitti. İsrail kuruluşuyla birlikte daha da bir göç olayı var sonrasında da zaten yakın tarihte hepimiz de biliyoruz yani nasıl azaldığını işte bugünkü nüfusaya 100 binden 17 bine inmiş bir ciddi bir azalmadan bahsediyoruz ciddi yokluk ve oraya gidenler var ki benim işte birinci dereceden kuzenlerim hala kızı ve oğlum ve halımın oğlu Amerika'da kızı da İsrail'de yaşıyor ve onlardan nasıl bir Türkiye hasretli yaşadıklarını biliyorum yani bir taraftan Tamam ile gittiler ama diğer taraftan Hı. da Türkiye Türkiye diyorlar. Ee, belki tabi e, bazı şeylerde sözdür önemli olan ama e, fotoğraf da bunları anlatabilir e, biliyorum. Evet. Gidip hmm. Onları belgeleyeceğim. Belge i̇kinci ayayla ilgili bir soru geldi aklıma kesileceğim lafınızı ama e, şimdi ikinci buradaki Yahudilerin sosyal yaşamları ol, olacak dediniz. Peki e, cemaatten e, görüntülenmek istemeyen var mı? Nasıl geçiyor şu ana kadar? Bir müzakere süreci mi oluyor yoksa zaten? Çok az oldu görüntülenmek istemeyen yani sayıca birkaç kişi ama bu benim çalışmalarımı engellemiyor. Hatta hatta yani sonradan bile hani iyi ki fotoğrafladın diyen çok kişi çıktı. çünkü bir Öyle tahmin ediyorum ki bir çekinme de söz konusudur. Yani nasıl diyeyim? Nüfusun azaldığı, nüfusu azalan bir cemaatin geriye kalan üyeleri de aslında Gönül olup olmama konusunda belki tereddütler yaşıyordur diye. E, Birkaç kişi diyeceğim ama yani yüzde bir gibi ama geriye kalanı yani e, gerçekten. Evet onun etkisi var. Yani bu, bunu söyleyebilirim yani güvenleri söz konusu. Hı -hı. Ve çok yardımcı oldu. Yani bunu hikaye edemem. Yani e, kişiler, kurumlar e, sonra bu serginin açılma aşamasında e, birçok kişi bana maddi ve manevi olarak Sonsuz yardımda bulundlar. Yani onlara da söylemek gerekiyor ki her şey önce Fransa'daki Association of Jews var. Evet. Onlar bana maddi destekte bulundular ve işte proje için bir miktar para gönderler. 500. yıl Vakfı Müzesi bu projeye sahiplendi. Çünkü ben bir çıkmasına girmiştim geçen sene. O müze sahiplendi ve bugün sona kadar onlar götürdüler bu projeyi ve Daşkı şehirlere gitmesini. Evet. Demokrasinin içinde deneyle sıkı bir bağım var. Onlar bana yardımcı oldular. Snapple Temple, işte şeram gazetesi gibi, ben şeram gazetesinde fotoğraf editörüyüm aynı zamanda. Ee, yani bir çıkmaz gibi görünüyordu ama e, sağsunlar güvendiler ve ortaya çıktı e, bu proje. E, hatta da kitabı biraz fazla bastık. Başta büyük ya evet. çok mu basıyoruz ama kalsın yani. Bir angecek ihtiyaç duyulacak yani 2000. Gün nasıl bir yerde e, iyi oldu. kitlelere ulaşsın çünkü amacımız şey. Mario'nun da dediğim yani kitapları proteste edildi ama biz yine de buraya aşık. İstanbul'a, Türkiye'ye aşık musayileriz. Yani gence sırrı sıklanlar aşız ve bilin ki biz böyleyiz. Yani Türkiye'yi seviyoruz ve Türkiye'de de böyle ibadet ediyoruz ve Türk kültürüyle birlikte beraber yaşıyoruz. Bu bir, bir birlikte yaşamanın bir, bir göstergesi bu. Onun için yani 28'ine kadar e, gelsin de, e, görmek isteyen herkes görsün e, olayı. Yani onu çok istiyorum. Alberto Modiano ile konuşmaya devam ediyoruz. Şınayda Tempel Sanat Merkezi'nde tekrar hatırlatalım bu arada. Sergi 28 Eylül'e kadar açık olacak. Hala görülebilir. Şayet biz her şeyi anlatmıyoruz. da bazı şeyler gizli kalsın istiyoruz. Birazcık sizin hikayenize doğru odaklansak sergiden bahsettik sonraki projelerden bahsettik ilk fotoğrafınızı sormak istiyorum ben söyleyeyim ee, babam fotoğraf makinesi ithalatçısıydı İtalya'da bulunan Bencini fotoğraf makinelerinin ithalatçısıydı ee, o meslekte nasıl oldu? Dedem Selanik göçmenidir hı hı. Ee, birinci e, Balkan Harbi'nde de olup promoya gidip gelmişti sonra orada e, sigortacı oldular e, oldu dedem e, Derken Türkiye'ye geldi. Ee, babam e, amcamla beraber yani kardeşiyle e, tekstil işinde uğraşıyorlardı. Hı hı. Ve 6 Eylül olaylarında da e, amcam çok e, rahatsız oldu şeyden, e, görüntülerden ve e, o Kanada'ya gitti yerleşti. Hı hı. E, ki ondan sonra başka bir yere bağlayacağım. E, ve e, babam işte delimler alan sigortanın bir de mümessilliği koyarak e, meslek hayatını devam ettirdi mi İtalya'daki bençinin fotoğraf makineleri ona her bir böyle yeni model çıktığında gönderiyordu müşteriye tanısın hı hı. diye ama yeni model çıktığında da eskiler sağlam vaziyette. Onu benle abim arasında paylaştırırdı. Ee, abim ve ben fotoğrafı 70'li yıllarda girdik. Ee, hatta abim bana 76'da çektiğim ilk fotoğrafı falan gösterip hı hı. saklamıştır yani o yani. Evet. 82-83 yılları askerde geçti benim. E, 84'e geldiğimde e, rahmetli annem bana şey demişti işte muhasebeciye başladım ama yanında şöyle bir e, altın bilezik bir ikinci meslek seç. <gülüyor> ama meslek aslında fotoğrafçılıktı yani sanat sallamatör fotoğrafçılıktı. E, ve İPSAK üyesi oldum. Etkinliklere katıldım. 85-86 ve 87 yıllarında Büyükada Splendid Fotoğrafı'nda İPSAK'ta arkadaşlarımla 3 tane sergi açtım. Sonra 1991 yılında son sergimi açmıştım, yani 91'den bu yana çok uzun zaman dilimi içinde hı hı. hiçbir sergim yok. Peki ne yaptım bu zaman dilimi içinde onu söyleyeyim. Ee, 80'li yılında ben İpsan Yayın Bilimine katılmıştım. Dergi çıkıyordu İpsan dergisi, orada görev alıyordum. Ee, ardından e, basında fotoğraf yazıları diye bir derleme dizisi çıkmıştı. Onun içinde kendimi buldum ve birdenbire baktım yani fotoğraf dünyasında neler olur bitiyonun derlemeciliği başladı. Rahmetli arkadaşım Seyit Alyak bana bu konuda çok yardımcı hmm. olmuştu ki maalesef 2009'da yitirdik onu acı bir şekilde. Ve ben çok uzun bir dönem artık fotoğraf çekme işlemi bir yana bırakıp fotoğraf tarihi ve fotoğraf derlemeciliği ile uğraşacağım dedim. Ve bu konuda bir yaklaşık 10 tane kadar da bir kitap derlemeyi ha, hazırladım. Fakat şimdi basında fotoğraf yazıları çıkardığımda ilk önce çok kolaydı. Yani çok az yayın organı vardı o Hı. sıralarda. Kolaydı takibi. ama sonra yayın organları arttı ve bu kolay bir şey olmadı. Basında fotoğraf yazılarını 1990'dan sonra artık takip edemedim. Yayınları da bir kez o şekilde takip ediyordum. Kim arkadaşlar gönderiyordu yayınları kimlerini ben satın alarak ciddi bir... 5000 kitaplık bir koleksiyona sahip olmuştum. Fotoğraf yayınları, bu, bu Türkiye'de yayınlanan en eski fotoğraf hı hı. kitaplarından başlıyor günümüze kadardı. Epey kıymetliymiş. Aynen öyle ve e, Balıkesir'de bulunan Fotoğraf Müzesi'nin kitaplığında da e, kurulması için ve arkadaşların yayınlarının oraya gitmesi için de ciddi ciddi yayın hı hı. Ciddi yardımcı oldum. Hala ben Balıkesir Fatural Derneği üyesiyim ki bu burada buradan, sergi buradan oraya gidecek doğal olarak hı hı, tabii evet. ki yani üyesi olduğum bir dernek Kaçın olarak. Olmaz. Kesinlikle, kesinlikle. Fakat 2008 yılında birdenbire her şey üstüm üstüme gelmeye başladı ve biraz da küskünlükler de vardı. Gerçi arkadaşlar bana çabuk küsüyorsun diyorlar ama ama bazı şeyleri de yani... Kendi ilkelerinize göre yapmak zorundasınız aynı sonuçta ee, kendi yaşam şeklinize göre ve 2008 yılında atölyem oldu sıralarda maçkada kitaplar bir gün üstüme üstüme gelmeye başladı resmen öyle yani bir film gibi bu yani ee, animasyon aynen animasyon ve şu soruyu sordum kendi kendime Alberto bunca kitap bunca masraf nereye kadar yani takip edemiyorsun sen artık bir şey ee, artık o sen, kitaplar senden yukarıya çıkmaya başladı, üstüne gitme, gelmeye başladı. Ee, ve ben bu kütüphaneyi kısmen satıp kısmen de e, hibe etmek gibi bir karar vermiştim. Hı. Birçok yerlere başvurdum, birçok üniversiteye, birçok kuruma başvurdum. Sonra yine bir faturaçım arkadaşının aracılığıyla e, bu arşivi Altın Koza, Adana Altın Koza e, festivalini düzenleyen e, kuruluş aracılığıyla oraya gönderdim. Onlar sahip çıktılar. Adana'daki sinema müzesinin içindeki bir oda benim adımda Fotoğraf Müzesi'dir. Hı hı. Ancak şu aşamada orada bütün kitaplar yok. Bana imzalmış olan kitaplar ve fotoğraf eğitimimi ki ben fotoğraf tarihi dersleri ve temel eğitim de veririm. Hı hı. O bana yardımcı olacak olan kitaplar şu anda burada fakat Evet, noktadan sonra hayatımız noktalandıktan sonra onlar da oraya gitmiş olacak doğal olarak. Ee, bu arada amcamdan bahsetmiştim. Ee, şöyle Lütfen. ki e, bu arada, e, şeyi bitirdikten sonra bu e, arşivi Adana'ya gönderdikten sonra ben bir kitap çalışmasına başladım. Ama orada bütün ruhum yani fotoğraf ile ilgili tüm ruhum döktüm fakat bu kitap yayınlanmadı. Hı hı. Yayınlanırsa birçok işi benimle kırılacak. Belki de hani şey em, hakaret Packard'da ıslı açabilir açım dedi ama kitabın adı ilginçtir. Fotoğrafın son fesi. Yani fotoğraf hı hı. başta ve sonda f ile biter Son fe artık bir sonun şeyi. Yani bu 20 yıllık fotoğraf tarihi yaşantımı anlattığı. Bir iç tökmek olarak. içecek mi? Ama yayınlanmadı zannetmiyorum da yayınlanacağını. Ama hiç olmazsa iç tökmemizi yapmış olduk. Fakat işin başlangıç kısmına geldiğinde şöyle bir şey var. Amcam 1985 yılında Türkiye'ye son kez geldiğinde e, artık biyonik gözle gelmişti. Çünkü Kanada'da o insülin şeker şeyi hı hı. alıyordu, e, tedavisi alıyordu. Bir gün gözlerini kaybetti. Ve artık emekli ve hiçbir şey yapamaz oldu. Ve doktor onu bir gün şeye çekti. E, bak dedi, tıp çok ilerledi. Gözlerin birine bir biyonik göz takacağız dedi. Hı hı. Kaybedeceğim bir şey yok. Belki kazanacağım vardır. Ve... E, amcam buna çok inanmıştı ve 85, sen, yılında. 85 yılında tam benim o fotoğrafı başladığım sıralarda e, gözünün biri açıldı sonra ardından biri açıldı %40 %50 açıp görme seviyesine geldiler o sıralar otofokus makinenin ilk ortaya çıktığı dönemlerde ve e, amcamla ben aynı dönemde fotoğrafçı olduk diyebilirim <gülüyor> çok yani. hoşmuş. aynen aynen ve böyle şeyle mektupla bana e, fotoğraf Gönderirdi çalışmalarını. Ben ona gönderirdim. Amcanızın yani. bir fotoğraf geçmişi var mıydı? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Sadece hayata bir daha gözlerini açmanın <gülüyor> şeyiydi, gibi mutluydu. Fakat 85 yılında Türkiye'ye geldi. Bunun sondan bir önceki siyahatiydi. Ben de yeni iş hayatına atılmıştım ve bana çok ciddi bir teklifte bulunmuştu. Bak diyor Kanada'da çok yüksek bir teknoloji var. Gel e, sana burada fotoğrafçılık öğrenmeni sağlayacağım. Bitir artık muhasebe hayatını dedi. <gülüyor> Fakat babam buna engel oldu. Ben yine muhasebeci olarak devam ettim. Hayatın ilginç cesadüfleridir. O muhasebeciki yaşım öyle 1999 yılına kadar devam etti. Ve şu anda adı değişmiş olan, patronlarının farklı olduğu bir gazetede ben muhasebe müdürü olarak çalışıyordum. Ve bir gün bana e, hiç de içeriği hoş olmayan bir dosya uzattılar. Bir sahte finansal fir kiralama finans firması Hı -hı. kurulacaktı. Ve bana imza atmamı istediler. E, hatta, hatta cep telefonları falan da kuponla dağıtıyorlardı. Ve ben o dosyaya imza atmadığım için bir hafta sonra işsiz kaldım. Hı -hı. Ve o sıralarda annem de kaza geçirmişti. Ciddi böyle şey hayatımın sıfırlandığı bir gündü. Çünkü anneme hastaneye para yetiştirmek ve hafta da işsiz kaldım ve sıfır yani. Ve 99 aralığında son böyle 3 haftalık bir muhasebe işini de çalışmıştım Eşim 2000 yılının Ocak ayının ilk günlerinde Skylight dergisini aramıştı Orada işte fotoğrafı bilen ve muhasebe bilen birini arıyorlardı hı hı. ve orada şeye başladım iş hayatına başlamış oldum. E, şimdi şey sizi buraya yönlendirmiş aslında Aynen Farklı öyle Aynen öyle ben. rica ederim ve 3 e, sene kadar diya Bankası işlettim. 2004 yılında şu anda rahmetli olan ve 50 yıldan fazla e, cemaatimizin fotoğrafçılık hizmeti veren Jacques Berman e, artık bayağı bir yaşlanmıştı ve cemaat işte han başlılık yönetimi ikinci bir yeni bir fotoğrafçı arıyorlardı. Hı hı. Bana önerdiler başta biraz olur mu olmaz mı derken iyi ki de kabul ettim hı hı. ve artık şeyh böyle bir fotoğrafçılık yaşamının içine girmiş oldum doğal olarak. Ee, söylemek doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum ama hep böyle işte bir çökme ve tekrar şu yaşadıktan Hı -hı. sonra hayatımda e, içimde kalan iki ukde daha vardı daha doğrusu bir ukde vardı öbürüncüsü birazcık kendinden geldi ee, Yazı yazmayı çok seviyordum Mario Hı -hı. atölyesine gittim yazı kursuna ki üçüncü dersi kursu bırakacaktım Ve Mario bana şey demişti Bak Alberto, sen de şunu fark ettim, sen fotoğrafları öyküler yazıyorsun. Onu ortaya çıkardım ee, ve işsiz kaldığıma az kalak yani annem daha sağlığını itirmemişken annemin hayat hikayesini yazmıştım. Sizce ne zaman? Çok ince bir. Evet, evet. evet. sormak istiyorum, anlatmak isterseniz, coğrafyayla ilgili. Aslında, siz bir ipucunun peşinden gidip de varmaya çalıştığınız bir yer vardı mış, daha doğrusu. Öyle, öyle. Şimdi e, Mario Levi'nin atölyesindeyken Büyükada Arkamdan Bakar diye Büyükada'da 10 yıllık ilk ticaret hayatım olan parfümeri ve onun hı hı. işte Büyükada'daki sayfiye yeninin yaşamını e, ben, e, yazdım. Sonra ardından Mario Levy'de yazmış olduğum bir takım öyküler vardı ve bunları fotoğrafların öteki yüzü diye ikinci büyük kitabında topladım. Bu da Şubat ayında yayınlanmıştı. Orada öteki kelimesi farklı bir öteki hı hı. ki içinde Gayrimüslimler yani LBGT'ler der filan öyküleri var ki bunun üzerine devam ediyorum. Ve dediğim gibi annem için çok kısa bir kitap yazmıştım ben. 30 sayfalık ya biraz daha fazla. Ki annem daha sağlığı yerindeyken bana Bulgaristan yaşamını anlatmıştı hı hı. ve ben onları bantlara kaydetmiştim. Sonra bantları çözdüm o küçük ince kitap ortaya çıkmış oldu. Ve ne zaman Mario Levi'nin atölyesine tekrar başladığımda dedim bu çok kısa böyle olmaması lazım ki bu arada Sentropa diye bir e, cemaatimizin 70 yaş üstü insanlarla e, röportaj yaptığımız bir grubumuz vardı onlarla da e, işte yaşların e, hikayelerini yaptığını bu işin daha da farklı bir bilincini öğrendim fakat annem artık şuurunu yitirmişti ve 2013 Nisan'da artık aramızdan ayrıldı hı hı. ve Fotoğrafların öteki yüzü kitabını hazırladığım sıralarda Mayu ile bu tekrar dile geldi. Bazı şeyler de şanstır. Hı hı. Dedim ben annemi tekrar bir kitap yapmak istiyorum. İşte annemin, köp, annemin köklerini aramak için de Bulgaristan'a gidip geliyorum. Sofia, Plod ve Kipra yaşıyorum. Evini bulmam, kötünü bulma hikayelerim var. İşte şimdi e, annemin bir sınıf arkadaşım oldukça yaşlı, biraz hasta olan birinin iyileşmesini bekliyorum. ilk fırsata gidip ona röportaj yapacağım. Şimdi farklı bir iz bulma çalışmasının üzerindeyim. Fotoğrafın yanı sıra da işte edebiyatın bu şeyle ilgili ilgili olarak ve yine zamanda başladığım bir romanım var. O da biteceği zaman roman da bitmiş olacak doğal olarak. Harikaymış. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu konuyla ilgili? Öncesiyle ve Bulgaristan süreciyle bir duvar Hatırlıyorum ben. Bir ipucu dediğim de oydu sanıyorum. Yüksek bir duvar üzerinden bulmaya evet, çalıştığınız evet, sizin evet. doğduğunuz ev miydi? Yok, annemin, annemin doğduğu, doğduğu ev. evdi. Onun da küçük bir öyküsü var. Ben Bar Müsvah Töremimi yani 13 yaş törenimi yaptığım seni veya bir sonraki seni hatırlamıyorum. Annem, babam abim falan işte toplu arkadaş grubuyla bir otobüs dolusu Bulgaristan'ın Pamparova şehrindeki veya kısa kayak merkezine gitmişlerdi. Herkes eğleniyordu ve bana kayak bulunamadı. ve Ben bir otel odasında böyle şey olmuştum ve canım sıkılıyordu resmen. Ve annem bayağı bir rahatsızdı yani bu çocuğu getirdik ama bir şey yapmıyor falan. Ve, bir, ve babam da bu arada düşüp kolunu da kırmıştı hatta. Hı hı. Ve bir gün bana şey dedi. İster misin dedi sana taksi tutacağım doğduğum evi göstermek istiyorum. Tabii Bulgaristan yine o mevsimde her taraf bembeyaz kar dolu ve Otobüsü, şey, taksiye ayarladılar da Pomparova'dan e gittik. Annem doğduğu evi gösterdi. Ama hatırladığım tek şey bembeyaz. Her şey bembeyaz. Evet. Bu arada rahmetli teyzem de yaşlar evinde e, son günlerini geçirirken o da bana bir şeyler anlatmıştı ki işte evlerinin arka tarafında yüksekçe bir duvar vardı. Ve o duvarda e, erkek çocuklarla böyle kovboyculuk ve hatta böyle erkek oyunları oynardı hmm. yani. Şimdi eşimle son gittiğimde e, biz cemaat minasında annemin kayıtlarını aradıktan sonra bana ihtimal olan bir sürü evler gösterdi annemle ilgili olarak. Sonra birkaç yapıyı da gösterdikten sonra bir ertesi gün buluşmak üzere ayrıldık. Ve sonra ben bütün evlerin böyle e, aydınlıklarından geçip arka bahçelerine çıkıp <gülüyor> böyle evlerin şeylerini e, kafamdaki o silik fotoğrafla birleştirme yoluna gittim. ve da yüksek duvarla annemin evini buldum. Ve birçok fotoğraf çektim ve e, Bulgaristan'daki cemaat binası ile tam karşıymış. Her sokak numaraları hı hı. değişmişse de. E, onu da işte, hatta benim için çok hoş olan şeyden biri, annemin ben hep e, doğum tarihini 27 Eylül olarak bilirdim. Hı hı. Oysa 25 Ekim'de doğmuş olduğunu öğrendim ve benim gibi aynı yani O ayrı bir heyecan yani. E, gerçekten bir insanın böyle hayat temsilcisiyle ilgili çok hı hı. önemli şeyler. Şimdi zaman bitecekse kitabı da ortaya çıkmış olacak doğal olarak. Evet. harikaymış. <gülüyor> Peki Alberto Madyen'e çok teşekkür ederiz. Var mı unuttuğumuz beklemek eklemek Yok ben çok açık radyo çok çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu sergi için tamam kendim PR'ını yaptım. Birçok yayın kuruluşuna yani, ulaşmaya çalıştım gelin e, bakın şeklinde. E, çalışmaları görün. E, benim bu çalıştırmamla gerçekten ciddi bir şekilde ilgilenen açık radyo ve açık dergi oldu. Bu bakımdan size çok çok teşekkür çok ediyorum. Komik. Çok iyi bir uh, ulak oldunuz bu konuda. Ee, kendinize e, sağlık. E, ben teşekkür ederim. Ve radyonun da bol sesi gelecek günlerin devam etmesini diliyorum. Evet, devamında da takipte olacağız bu arada. O çok da teşekkür da ediyorum. Edeyim.